dan Allahu ve İkom nar <gülüyor> Rabbim bizi ve sizleri ateşten korun ee, sohbetin mevzunun mukaddimesine girmeden önce e, bu sene sizinle takip etmeyi düşündüğümüz e, ders silsilesi hakkında karar veremediğimiz bazı noktaları var. Buna sebep illa bu sohbeti böyle devam ettireceğiz kastı yok ama cidden bu sohbet serisindeki yapacağımız zaten topu topu takriben 19 ders oluyor bu kış döneminde. Buna rağmen yine akide içerikli, tevhid, iman bu mevzular üzerinde hasreten kalmaya çalışacağız. Bu dersten sonraki dersi peş peşe takip eden bir silah halinde yapmayı düşünüyoruz. Ama bazı şeylerin tekrarı diyelim e, muhteviyat toptan tekrarı değil başlıkların tekrarı e, bazen meselenin içeriğinin muhteviyatını yakalandığını düşündürüyoruz menheci bir ders tertibi müfredatı olmadan yani peş peşe yapılan dersler bir önceki dersin üzerine bina eden malumat peş peşe birbirini takip etmediği için o dersi teferruatıyla dolu dolu yakalayamıyorsun ve yakalanmıyor. Maalesef ki bizim toplumumuz tek tek yapılan doğrudan doğruya duygulara hitap ettiği düşünülen sohbetlerden çok çok hoşlanıyor. Onlardan istifade ettiği düşünülüyor. Ama Kur'an'ın menhecine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisler içeriği olarak sohbetlerinin tertibine baktığınızda bizim bu takip ettiğimiz sohbet silsilesinden çok farklı bir seyir gösteriyor. Yani bir taki, takip süreci var. Ne olursa olsun Kur'an bir tekrardan ibarettir. Ama elhamdülillah Kur'an'ın tekrarı her tekrarında bize bilgi veren bir niteliğe içeri, içeriye sahiptir. Bizler Kur'an'ı okurken tefekkür edemediğimiz için, tedabbür edemediğimiz için, akledemediğimiz için, onun içeriğine, derinlemesine, tedebbül dediğimiz, yani derinlemesine, düşünme işlemine, ameliyetsine, keyfiyetiyle gerçekleştiremiyoruz. Bir Rabbim ve yaratıcının varlığı, varlığını kabul ve itirafer insanoğlunun fıtri bir eğilimidir. Yani insan olarak yaratılmış, dünyada var olan her beşer, yapısı itibariyle, yaratılışı itibariyle bir Rabb'in varlığını kabul ve itiraf edecek bir istidat yani fıtri eğilimdedir. Bunun aksi ise yani bir Rabb'in yaratıcının varlığını inkar ve reddetme, kabul etmeme fıtrata münasip değil, fıtrata zıttır yani buna arazi deriz. Asla ters düşen bir anlayıştır. Asla ters düşen bir inkardır. Katiyetle bu fıtri değildir. Hatta daha önceki sohbetlerimizde de işaret ettiğimiz gibi Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yapmış olduğu mücadelenin akabinde söylediği bir söz vardır. Musa ya diyor ki Firavun'a لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَهَا اُولَٓاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ ard Firavun'un Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki küfrünü, inadını hepimiz örnek ve misal olarak gösteririz. Yani küfürde, zirvede kim var desek mutlak Firavun'a işaret ederiz, etmemiz gerekir. Bütün bu küfrünün, inkarının, cuhudi küfrünün yanında Musa Aleyhisselam Firavun'a sen bütün bunları, yani benim sana anlattıklarımı yerin ve göğün Rabb'i olan Allah'ın indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor. Gördüğünüz gibi insanda Firavun gibi kafir olarak misal gösterilen bir insanda dahi iman asıldır. Ama inkar arazidir. Yani yapısına, tabiatına ters düşmedir. Firavun ne zaman bu içindeki gizli tuttuğu e, fıtratına münasip, kabulü ne zaman serdetti? Kızıldeniz'den geçerken, Kızıldeniz'in suyu Musa geçtikten sonra arkada on üzerine kapanmaya başlayınca ben işte şimdi ben İsrail'in Rabbine inandım dedi. Bu bize neyi gösteriyor? Etrafımızdaki olgulara baktığınızda insanların küçük veya büyük üfre söylediği serdettiği bütün fiiller ister istemez fıtratına ters düşmedir deriz. Bunu yakalarsak, bunu anlayabilirsek etrafımızdaki oluşan sorunları reddetmede, onları yakalayıp ıslah etmede de bir üslup yakalamış oluruz. Maalesef birçok insanın buna dönük sözlerini biz keyfiyetiyle anlamadığımız için bırak anlamayı itirazlarında bile şaşkına dönüyoruz. Yani bizi bile tereddüde şüpheye düşürebiliyor. Halbuki fıtrata münasip olan iman, katiyetle insanda tereddüt, şüphe, teşviş gibi insanı şüpheye tereddüte götüren bir duyguyu uyandırmaması gerekir. Bu ise bizim bazı meseleleri aslında yakalayamadığımızı gösterir. Bunun için biz ikinci bir başlıkta diyoruz ki kainatın merkezinde insan vardır. Şimdi kainatın merkezinde insan vardır derken Bizim yakalamamız gereken nedir? İyi ve kötü, dünyadan istifade eden insandır. Her şeyin görünüşte onun hizmetine amade kılındığını görürsünüz. Yani nefes alması, nefes alıp vermesi, teneffüs etmesi, güneşten, sudan, topraktan her şeyden istifade eden, lerin içinde en başta insan vardır. Bunun için deriz ki biz kainatın merkezinde insan vardır. Yani bununla şunu kastediyoruz. İyiliğin tezahürü mevzubayızsa bunun da merkezinde insan vardır. Kötülüğün tezahürü mevzubaysa yani kötülük yaygınsa, iyilik yaygınsa ikisinin de merkezinde yine insan vardır. O zaman biz bütün meselemizi insana yönelterek yani kendimize yönelterek müsbet ve menfi neyle karşılaşmışsak müsbetin makul olanı kabul menfi olanı reddetmede yine insan merkezde olma zorundayız. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de varlığıyla beraber kainatın merkezinde insan vardır sözünün akabinde insan ve kendi varlığı insan ve kendi varlığı. Çünkü insan olarak örnek alması gerektiren hareket noktası yine kendi kişiliğidir. Ama bakıyorsunuz insanlar kendisi dahi kötülükte olsa kendisini tenkit etmiyor. Başkasının kötülüğünü tenkide öne alıyor. İyilikte kendisinden öne geçen olduysa buna rağmen iyilikte de kendisini öne alıyor. Bu ne anlama geliyor? Kainatın merkezinde insan var. O zaman insan menfi ve müsbet bütün taarruza karşı ve menfaate karşı yine kendisinden başlaması gerekiyor. Buna sebep insan ve kendi varlığı. Neden kendi varlığı diyoruz? Allah-u Azze ve Celle ileride gelecek. İnsan kendi yaratılışını unuttu. Nasıl yaratıldığını unuttu. Neden yaratıldığını unuttu. Hangi merhalelerden geçerek yaratıldığını unuttu ve bu sefer öldükten sonraki tekrar dirilişini inkara başlayarak bize husumet, düşmanca tavır takınma, yani bize hasım oldu diyor. Ha. Bu neyi gösteriyor? İnsan devamlı kendisini kendisindeki hakikati, unutuyor. Kendisinden sudur eden kötülüğü de kale almıyor. İyiliği ise en ufak noktasında değerlendirmeye çalışıyor. Bu neyi gösteriyor? İnsan kendi menfaatini dahi, yani kendisinin faydasını dahi düşünemeyecek, algılayamayacak, bundan istifade edemeyecek bir konumdadır. Ve buna sebep Allah Azze ve Celle insanın kendisi için cidden bir nankör olduğunu söylüyor. Ve bununla başlıyor Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Efe hasiptum ennemâ halaknâkum abeten Şimdi sen şöyle mi düşündün diyor insana? Yani biz seni abes, batıl, hiçbir gaye matıf olarak mı yarattığımızı düşünüyorsun? Bu neyi gösteriyor? Aslında yaratılışını abesle yani rastgeleliğe bağlayan, gayesiz, hedefsiz olduğunu düşünen insan kendisini takip ediyor. Yani kendi varlığının gayesiz, hedefsiz olduğunu düşünüyor. Allah da diyor ki siz kendinizin böyle mi yaratıldığını düşünüyorsunuz? Aslında, aslında bu düşünceye bir hakikat, gerçeğe dayanmayan düşünceler devamlı zan ifade eder. Zan ise kişinin aleyhine hareket ettirir. Halbuki diyor Albuk ki diyor, وَاَنَّكُمْ ilena تُرْجَمُ <gülüyor> İsteseniz de, istemeseniz de dönüşünüz bize diyor. Şimdi burada dönüşe herkes inanıyor. İnkar edilen dönüş değil, Allah'a olan dönüşü kabullenemiyor. Yani şöyle ifade edelim, kıpkızıl kafir de olsa ölümü kabul ediyor değil mi? Ölüm herkesin vuku bulacağı bir olaydır diyor dönüşe inanıyor ama kime döneceğini yani kendisini yaratana döneceğini bunu hazmedemiyor ve bunu kabullenemiyor güya ölmeden önce de yani biz tekrar öldükten sonra toz toprak olduktan sonra mı tekrar diriltileceğiz veya bize hayat verilecek diyor ve buna sebep Allah Yasin'de insan yaratılışını unuttu diyor nasıl yaratıldığını unuttu Tekrar nasıl yaratılacağını sorgulamaya başladı diyor. Halbuki inkar ise inkar edilmesi gerekiyorsa daha önce de dediğimiz gibi ilk yaratılışını, e, yaratılışını inkar daha kolaydır. Yine Allah azze ve celle insana dönük kendisine dönük ayh sabul insanı en yutrakası da insan diyor kendisinin böyle rastgele geldiğini düşünerek rastgele bırakılacağını mı zannediyor? Yani yaptığı işlerden hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyor? Gördüğünüz gibi eğer sadece geleceğe dönük mükafat vaat edilseydi yani insanoğlu ne yaparsa yapsın her halükarda ödüllendirilecek denilseydi insanlar kendilerine göre biraz daha rahat olurlardı. Çünkü ödülün gelmesi temenninin mahiyetinde de olsa yani bazen insan iyi şeylere ulaşmayı temenni eder ya onu düşünmek bile o insanı teselli ediyor. Ama yaptıklarınızın cezasını çekmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? İşte insanoğlunu rahatsız eden bu. Yani siz boşu boşuna yaratıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Hesaba çekilmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ve buna sebep Kur'an'a baktığınızda Hatta Mekkeleri şirk gönüyle Allah'ı bileyememe konumunda derslerimize, sohbetlerimize mevzu yaptığımızı görürsünüz. Ama Mekkelilerin içinde yeniden dirilmeyi inkar eden bir taife vardı. Bunu zamanımızda görmek çok zordur bakın. Yani Allah'ın yarattığını düşünsün, onun hayat verdiğini düşünsün. Ama öldükten sonra, sonrayı da inkar eden birisine zor, zor, zor rastlarsınız. Zamanımızda tekrar dirilmeyi inkar eden, toptan zaten Allah'ın Rabbini inkar edendir bizde. Ama Mekkeller'de ne gariptir ki, Allah'ın yarattığına inanıyor, Allah'ın yaşattığına inanıyor, Allah'ın öldüreceğine inanıyor ama Allah'ın diriltemeyeceğini düşünüyor. Hatta bunu e, bazen e, mazeret boyutunda delil getirdiğimiz noktada Müslüm'deki zikredilen bir hadis-i şerif var. Hadiste diyor ki birisi, geçmiş ümmetlerden birisi, öldükten sonra cesedinin yakılmasını ister. Yakıldıktan sonra küllerinin deryaya, denize savrulmasını ister. Binaya Allah benim bu yani yanmış halimin küllerini toplayıp bana azap edemez diye düşünür. Burada da bizim istidlal delil getirdiğimiz yönüyle değil, anlattığım yönüyle buna dikkatlerinizi dikkatinizi, dikkatinizi yoğunlaştırın. Demek ki bir hesap endişesi var. Hesap korkusu var. Ayrıca bu hal olduktan sonra Allah'ın huzuruna çıkarıldığında Allah soruyor. Bunu neden yaptın diyor. Senin azabının korkusundan diyor. Düşünün. Azabından korkuyor. Onun azabından kaçmaya çalışıyor. Ama allah Azze ve Celle bizim cehalete özür olarak delil getirdiğimiz noktada azabından korkacaksın. Ama onun seni cem düşünürsün. Bu denli ayetlerin geçtiği yerlere baktığınız zaman Allah'a sizi tekrar diriltmeden parmak uçlarınıza kadar tekrar yaratacaktır. Aynı sorunun bir tereddüt niteliği değil. Şüphe niteliği değil. Ama itmi'nan boyutunda İbrahim Aleyhisselam'ın bile kalbinin mütmain olması için sorguladığı bir olay. Allah Vazze ve Celle diyor ki Ey Rabbim öldükten sonra ölüleri nasıl diriltirsin bana göster diyor. Demek ki geçmişteki ümmetlerin de en büyük sorunları neymiş? Yaratılmak değil. Yaşamak değil. Ölüm de değil. Öldü, öldükten sonra hesaba çekilmedi. Bizde ise bu ümmette ise dikkat ederseniz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktadan hareketle diyor ki "Ume mine nas men yakulu amanna billahi vel yevmil akhir ve ma hum bi mu'minin." Allah'a da ahiret gününe inandığını söylerler ama onlar inanmamışlardır diyor. Allah'a da ahiret gününe diyor. Bakıyorsunuz şimdi daha da basitleştirdiğimiz bir noktada, in kuntum tu'minuna billahi waliumil aakhir. İhtilaf edenler için diyor ki eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, feruduhi allahi ve resul O meseleyi Allah'a ve Rasuluna havaledin diyor. Allah'a da ahiret gününe. Ayrıca bakıyorsunuz çok basit gördüğümüz amellerden. Men kana yu'minu hayran au Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya sussun diyor. Şimdi basit bir amel, bağlantılı. Ama Allah'a ve ahiret gününe inanan diyor. Daha da ileri gidiyor. Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir felyuhsin ila cahiyen. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyi davransın diyor. Gördüğünüz gibi burada bağlantı nereye yapılıyor? Ahiret gününe. Bu ne anlama geliyor? Allah'a inanma, ahirete de inanmayı getiriyor. Belki geçmişte bazıları öldükten sonra dirilme hakkındaki tereddütlerini serahaten açıkça söylüyorlardı. Ama zamanımızda inandığını söyleyen kimselerin bunu açıktan söylemesi mümkün değil. Çünkü iman etmemekle, imansızlıkla itham edilecek ve iman esaslarından birisini inkarla itham edilecek. Ama yaptığı amellere baktığınız zaman yaptığı ameller, eyleme dönüştürdüğü ameller sanki ahiret güne inanmayanın tavrı şeklinde tezahür ediyor. Çünkü onun hesabını vereceğini bilse küçük ve büyük ne yaparsa yapsın karşılığını bulacağını düşünse Allah'a iman ettiği gibi ahiret güne yani onun Rabb'i olduğunu, yaratıcısı olduğunu düşündüğü gibi hesaba da çekeceğini. Çünkü öyle bir hesaba çekiliş ki katiyetle zerre kadar ne iyilik ne de kötülük imale uğramayacak. Yani hiç kimsenin hatırı ve nazı kadri sayılarak sen bundan hesaba tutulmayacaksın denilmeyecek. Öyle ki bunun en şiddetlisini de sıraya koyarak ki şirk dediğimiz bela ve musibet bizi dünyada ve ahirette hüsrana uğratan bir belanın öyle ahirete göçtükten sonra affedilmesi hiç mümkün değildir. Onun için baktığınızda biz öldükten sonra dirilme, haşir dediğimiz olay nedir? Ahiret gününe inanmaktır. Hesaba inanmaktır. Yaptıklarımızın, yaptığımız iyi şeylerin karşılığı değil, bizi endişelendiren kötü şeylerin karşılığıdır. Ve Allahu Teala insan oğluna "Ey hesap insan en insan yaratıldıktan sonra başıboş hiç hesaba çekilmeyeceğini mi düşünür?" diyor. Neden kainatın merkezinde insan var dedik? Bela, musibet ne olursa olsun İyilik ve kötülük ne olursa olsun onun aslında insan vardır. Allah Azze ve Celle çünkü ikisini de insana ilham etmiştir. Yani insanı ne sadece iyilik üzere halk etmiş ne de sadece kötüyü tercih edebilecek bir hal üzere yaratmıştır. İkisini de vermiştir. Aynen <gülüyor> Allah insana itaati hayrı İsyanı ve şerri ikisini de ilham etmiş ama doğruyu da izah etmiş, beyan etmiş, yanlışı da. Bunu yaparsanız bu imandır. Bunu yaparsanız bu imanazıb. Yani münafidir demiştir. İnsana bunu beyan etmiştir. Hem fıtratındaki yapısında bunların özünü derç etmiş bir program şeklinde derç etmiştir. Sonra da bunları kabul verette kolaylık içindir. Yani bir kötülüğü gördüğünde ondan rahatsız olması bir iyiliği gördüğünde ondan rahatlaması doğruyu ve yanlışı seçebilmede tercihte kullanacağı eğilim anlamındadır. İster istemez bunu onun tercihine bırakmıştır. Yani şöyle insanoğlu kötü hayrı ve şerri, itaati, isyanı tercih ederken hiçbir zaman bir baskı altında kalmamıştır. Bir zorlama cebrilik yoktur muhayyellik vardır. Çünkü karşılığı ise o kendi tercihine binaendir. Yani ayette de dediği gibi ahiretteki düçar olduğu ne varsa azap eliyle kazandığıdır. diyor. Mükaffata gelince onu da şöyle izah eder. Mükaffata nail olması mutlak. Ona emredilen şeylerin yapılmasıdır. Ama kat kat mükafata nail olması allah Azze ve Celle'nin ihsanı yani lütfu. Burada adalet kelimesini kullandığımızda allah Azze ve Celle'nin işlediğimiz günahlara sebep muamelesi adaletidir. Ama işlediğimiz hayra sebep bizimle muamelesi ihsan ve lütfuna dönüktür. Yani insan yaptığı amel kadar hak ettiğini düşünseydi Hiçbir zaman ebedi hayatı hak etmiyor. Ne kadar hayır yapsa o kadar karşılığını bulmayı düşünse ki bu adalet olur, katiyetle yaptıkları nail olduğu hayırların karşılığı değildir. Sadece ne diyebiliriz? Hayrı tercih etmekle, işlemekle diyoruz, bunu hak etmiştir diyoruz. Allah'ın lütfuna mazhar olmuştur. Yani Allah'ın lütfuna hak etmiştir diye kullanırız. Ama hiçbir zaman yaptığımız ameller, İyi amelleri kastediyorum. Yaptığı dahil olduğumuz iyiliklerin bedeli değildir. Kötülüğe gelince Allah Azze ve Celle bunlara affetme fırsatı verdiği halde bağışlama fırsatı verdiği halde tövbe etme fırsatı verdiği halde hiç bağışlayamay bağışlamayacağı yani şirkin dışındaki işlediğimiz ameller ne kadar kötü olursa olsun akabinde bunun cezasını çeksek bile nihayetinde cennete girme vardır. Ama şirk olduğu zaman ki bu ebedi bir hüsrandır ki katiyetle affı öyle gittiysek ahireten affı, mağfireti, nedameti diye hiçbir şey geçerli değildir. Ve diyor ki Allahü Azze ve Celle <gülüyor> Şimdi ayette başladı yani cümle başına bakıyorsunuz insanoğlu yaratılıp böyle başıboş bırakılacağını mı düşünüyor? Halbuki o diyor bir nutfeydi. Bir damlacıktı. Meniden sadece bir nutfeydi. E bunu izah etmek için nutfenin karşılığı şöyledir. İnsan menisinin bıraktığı menin içerisinde milyonlarca siperim dediğimiz <gülüyor> hayatta, yani hayatta olan bir eczalar vardır. Çocuk sadece bunun birisinden oluyor. Halbuki o diyor meninin sadece bir tek zerresiydi diyor. Şimdi burada insanoğlu öylece yaratılıp başıboş bırakılacağını mı düşünüyor? Halbuki o bir mutfeydi diyor. Sonra tüm mekana alâkatan fe khalaka fesevvvâ. Sonra onu bir kan pıhtısı haline getirdi. Ondan sonra yarattı ona bir biçim verdi. Ve sonra da fe ce'al minhuz zevceyni zekere vel unsa. Sonra ondan çift yarattı. Yani erkek ve dişi diyor. Şimdi burada ayete böyle başlamışken yani sen abes başıboş yaratılmadın ki başıboş bırakılasın. Neden? Senin yaratılışın bile bir başıboşluğu değil. Yani bir tesadüfi değil. Bir rastgeleliği değil. Bir düzen, intizam içerisinde diyor. Öldükten sonra da bu düzen devam edecektir. O zaman bu daha ilerki ayetlerde de zikrettiği gibi ka, e, kainatın merkezinde insan var dediğimizde Allah azze ve celle bu denli imanın oluşmasında devamlı insan oğlunun kendisinden örnek veriyor yani kendisiyle başlıyor. Halbuki bir sonraki başlıkta kullanacağımız ifade şu. İnsan, ki dedik, insan ve etrafındakiler dedik, insan etrafındakilerden bigane değildir, etrafındakilerden müstahini değildir. Nedir? İnsanı insan ile öyle veya böyle irtibatı, alakası olan etrafında birçok varlık vardır. Yani, Annesini düşün, babasını düşün, kardeşini düşün, akrabalarını düşün, etrafındaki insanları düşün, nebatatı düşün, ay, güneş ne varsa su. İnsanın etrafındakiler dediğimiz bu. Bununla ister istemez bir ilişkisi var mı? İnsan, suyla ilişkisi var. Bir insan değil Allah, her şeye suyla hayat verdik diyor. İnsan teneffüs ettiği hava ile irtibatlıdır. İnsan annesiyle babasıyla irtibaklıdır. Çünkü onların ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Veyahut kardeşlerini düşün, aynı batını paylaşan, karnını paylaşan aynı annenin babanın çocuklarıdır. Yani yediğini ekmek, yiyecek ne varsa insan ve etrafındakiler insanın varlığını hissettiren şeyler. Buna neyi kastediyoruz? Eğer teneffüs ettiğimiz havayı bir anlık teneffüs edemediğimizi düşünsek onun bizimle alakasının ne olduğunu yakalarız değil mi? Buna şöyle diyelim hastalandıktan sonra onun varlığının değerini anlayabiliriz. Veyahut su yani kuraklık olsa kıtlık olsa suyla irtibatımızı o zaman hissederiz. Onun için insan ve etrafındakiler ve insan insanoğluna Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'ın üçte biri kainat kitabının ayetlerinin edildiği bölümdür deriz. Bu ne anlama geliyor? Bakın şimdi Kur'an'da sadece Türkçesiyle okursanız, Kur'an'ın bu yönüne biraz yoğunlaşıp baksanız, basitinden en ufağından öyle diyelim bizim nazarımızda bizden örnek veriyor ama bizdeki örneği örnek, çok şeye kaynaklık teşkil etmesine rağmen diyor ki Kur'an'da entum eşe doalkan emis ben ha Siz mi daha muhteşem bir yaratılış sahibisiniz yoksa yer gök mü diyor Tabii ki yer gök ve bakıyorsunuz yere bakın, göğe bakın, yaratılmışlara bakın. Ondan sonra deveye bakmıyorlar mı diyor, yeryüzüne bakmıyorlar mı, dağlara, taşlara bakmıyorlar mı, şimşekten haber veriyor, yağmurdan, her şeyden. Nedir? insanın neden yaratılışını bize anlatan, en güzel şekilleri anlatan etrafımızdaki varlıklardır. Ve bu cümleyi şöyle kurabiliriz, etrafımızda ne varsa bize, hem kendi yaratılışlarının gayesini hem de bizim yaratılış gayemizi anlatıyor. Bu kadar hüccetin diyelim delilin, Kur'an ifadesiyle bu kadar ayetin, bu kadar Nas'ın olduğu bir ortamda insanoğlunun katiyetle yaratılışını inkar etmesi, biz yeniden dirilme inkar eden, kendi yaratılışını da inkar etmeye çalışıyor ama bunu serahatten söylemiyor. Neden? Bununla aptallıkla nitam edileceği için. Ama bakıyorsunuz ki geleceğe dönük şüphe ve tereddütler, daha önceki sohbetlerde de bu ifadeleri duydunuz. İman, katliyetle yakine mebnidir deriz. Küfür ise şüphe, tereddüde mebnidir. Bundan kastımız neydi bizim? Küfür sınıfından gelen bütün sözler, fiillerine varsa hepsi şüphe içeriklidir. Öyle diyor ki bu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar yeniden nasıl diriltir? Bu olmayacak iş diyor. Bak bu şüphe. Ama iman devamlı ispat, etni, inan ve yakini gerektirir. O zaman şüphe kişinin kendisinde kalsa ki onda bile istikrar bulması mümkün değildir. Firavun bile bunu inkar edememiştir. Ha, inkar edememiş derken yakinen inkar etmemiştir. Onun için biz küfrü tarif ederken, anlatırken küfrün sınıflarından birisine de cühudi küfür. Yani bilerek inkardır o. Yakine mebni bir inkar değildir katiyette. Şüphe ve tereddüde bina edilen bir inkardır. Ama iman ise ispatdır, inandır ve yakindir. Ha, rahatlıkla itiraf etmediği bir ortamdan ortamda yaşasa bile Kızıldeniz'in suları başına yıkılmaya başlayınca o zaman bunu itiraf edebiliyor. Bunun için yeryüzünde yakine mebli olarak küfrü ispat etme mümkün değildir. Bu denli serahaten ifade edilen ayetlere, etrafımızdakilere baktığımız zaman hiçbirisinin yaratılışının rastgele olmadığını düşünürüz. Yaratılmış bir şeyin değişmesi de mümkün olmuyor o zerrenin içeriğinde ne derc edilmişse, ondan ne i bulan da odur. Değişen bir şey nizam, düzen bu. Bu da gösterir ki bir düzen var, ayrıca düzenliği gösterir, bunların hepsinin yaratıcısı aynıdır. Yerde ve gökte iki ilahi yani ispat bile mümkün değildir. Çünkü fesada uğrardı diyor. Yerinde gün fesada uğraması nedir? nedir? Yaratılmışların herkesin keyfine göre yaratılışındaki şekle dönüşür. Onun için yerde ve gökte bu düzende bir bozukluk yoksa o zaman bu tek ilahın varlığının ispatıdır. Kur'an bunu en cahil, en bağnaz, tamamen kültürden soyutlanmış, sadece selim bir fıtrat sahibi olan erkeğin anlayabileceği bir üslupla bunu kullanıştır. Buna sebep Allahü Azze Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ نُطْفَةٍ O görmüyor mu? Onu biz meninin bir nutfesinden yarattık. Bunu böyle okuyup geçtiğimizi düşünün. Ama tefekkür edersek, tedbir edersek, akledersek, akabinde bunu anlarsak, bu bile insanın yaratılışı, yaratılışının nedenli merhalelerden bir düzenden geçtiğini gösterir. Görmüyor mu derken neyi kastediyor? Halbuki devam mı görüyor? Düşün bedevi bir araba. Doğduğundan ölümüne kadar deveyle içli dışlı yaşayan araba. Efe la yanzuruna ile'l ibili. Keyfe kulikat. Onlar devenin nasıl yaratıldığını görmüyorlar mı? Neyi kasteder? Sabah akşam uğraştığı bir hayvandan bahsediyor. Hiç buna dönüp bakmadın yani görmedin mi? Gördü ama algılamı algıladı mı? Onun nasıl yaratıldığını düşündü mü? Devamlı gördü, beraber oldu. Küçüklüğünden ölümüne kadar beraber yaşadığı, iç içe olduğu bir hayvandır. Ama onun dışındakiler böyledir hoş. Deveden örnek verilirken bunun en küçük büyüğünden de örnek veriliyor. Şimdi bunu nasıl ifade ediyor Allahu Azze Ve Celle? Faida huaxhimu mu bir? Bize apaçık bir düşman kesildi. Bize apaçık bir düşman kesildi. Şu yaratılış şeklini unuttu. Bize apaçık bir düşman kesildi. O darbelene meselen bize örnek vermeye başladı. O ne Yaratılışını düşündü. Bize azılı bir hasım kesildi. Bize örnekler vermeye başladı. Men yuhil idam, ve hiramim. Bu kemikler toz, toprak olduktan sonra tekrar nasıl diriltilecek? Şimdi Allahu Azze ve Celle küfreden kafirin sözünü zikrediyor. Ama o sözü zikretmeden evvel bir şeyi hatırlatıyor. Akabinde o zikrettiği sözü büyük bir husumet olarak nitelendiriyor. Akabinde de kendi yaratılışını unuttu, bize örnekler veriyor. Şimdi Allah bu örneğin kendisine düşmanlık olduğunu nitelendiriyor. Bunu insanlara da ilka etmesi. Çünkü bu sözlerin hepsi doğrudan doğruya Allah'a muhatap almadan önce yani sen şimdi bizim Allah Resulüne söylüyorlar. Bu kemiklerimiz toz, toprak Olduktan sonra, öldükten binlerce sene sonra tekrar bizim bunların hayat bularak yeniden haşlimizi haşri, mi iddia ediyorsun? Yeriden, yeniden dirilteceğimizi. Kap suresinde bu mümkün olmayan bir iştir. Diyor. Yani kendi söylüyor, kendisi cevap veriyor. Ve allah ve Celle'den kul. Onlara de ki, yuhiha lezi anşa'a. Peki onlara, şimdi böyle bir soruya yani Allah'a tevcih edilmiş olsa yani bu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar kim diriltecek denilse herhalde Allah Azze ve Celle'nin en net cevabı ben demesi gerekir değil mi? Ama Allah böyle cevap vermiyor. İlk defa onu kim yarattıysa hayat verecek olan da odur diyor. Gördüğünüz gibi burada bu denli bir küfre bu denli bir azgınlığa ifade edilen şekline baktığınızda bu azgınlığı görürsünüz. Yaratılışını unutuyor, meninin sadece bir nutfesinden yaratılmış, birçok meraleden geçiyor. Sonra kemiklerinin, yani hiç yoktan var edilmiş o kemikleri çürüdükten sonra yaratamayacağını düşünerek inkara kalkışıyor. Ve Allah da cevabı onu ilk defa kim yarattıysa, İkinci defa ona hayat verecek olan da odur diyor. Bizim neden bu gibi örnekleri algılayıp yani anlayarak, tefekkür, tedebbür ederek akletmemiz gerekir? Küfür öyle diyoruz. Doruklarda olduğu bir ortamda. Küfür lafzının en vahşi çeşidiyle karşılaşıyoruz. Ve insanlar tutuyorlar bu mevzuda yüzlerce eser yazıyorlar. Bence bu kadar yorulmaya hiç ihtiyaç yoktur. Şu sözü söyleyen azgından daha azgın bir küfür sahibi olamaz. Ama Allah ona yine insanın kendisinden delil veriyor. Yani bu sözün biraz açılımı nedir? Seni ilk defa bu şekilde yaratan kimse ikinci defa hayat verecek de odur. Halbuki birinci yaratılışı daha zor. inkar da onu inkar etmesi gerekir. Ama bu varlığını inkar etme niteliği taşır. O zaman bakıyorsun bunun üzerinden bile Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle yüzlerce delil zikrediyor. En net olanı, en bariz olanı bizi düşünceye sevk ederek anlamamızı sağlayan ayetlerden birisi فَنْظُرُ ila a'tari رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْي الْعَرْضَ بَعْدَ Bak Allah'ın rahmet ne diyor yüzünü toptan öldürdükten sonra tekrar nasıl ona hayat verir Şimdi şu söz bile inkarcıya verilen bu cevap bu söz bile bunun ispatına tek başına aklı, izanı olan, fıtratı bozulmamış düşünen bir insan rahatlıkla ikna olur. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle yarın huzurunda bize hiç bahane bulamamamız için bu bu sözleri, bu nef sözleri tekrar tekrar ispat ediyor. Yani düşünün 60 senelik bir ömür içerisinde biz binlerce varlığın ölüp tekrar hayat verildiğini görüyoruz. Bizimle hayat bulduğunu görüyoruz. Su hayat bulduğunu görüyoruz. <gülüyor> Ve bunu anlamadan neden insan bu denli bağnaz kalır? Burada iki sorun vardır. Herhalde Kur'an gibi bir bürhane hakikat varken, yani meseleleri, ispatta, net ifadelere sahip sözler varken, herhalde başka bir bürhane, delile hiç ihtiyaç yoktur. O zaman biz bütün sorunların halledilmesinde cevabında, Kur'an'ı kaynak olarak ele alıp, onu daha çok anlamaya çalışmalıyız. Ne gariptir ki biz, ee, birçokları da maalesef böyle tavır takınıyor. Kainat kitabı dediğimiz e, ayetleri içeren ki milyonlarca ayetler. Bakıyorsunuz bunların her birini e, biz kinayi olarak zikredilen anlamında ele alıyoruz. Mesela biz tek nefisden e, yani sizin kendinizden size eşler yarattık. Onda sükunet bulasınız. Bu Allah'ın ayetlerindendir diyor. Yani bir erkek ve dişi olması onlardan insan neslinin sülalesinin devamı bu bir ayet. Ama Kainat Kitabı'nın bir ayeti insan hakkı insanın tek bir ayet olarak ele aldığınızda ilmen insana yani insan hakkında bize bilgi veren ilim dallarına baktığınız zaman Mustakilen sadece bir göz üzerinde bile yüzlerce kitabın yazıldığını görürsünüz. Bir kulak üzerinde yüzlerce kitabın yazıldığını görürsünüz. Bir böbrek üzerinde yüzlerce kitabın yazıldığını görürsünüz. Bu ise bizi devamlı düşünmeye sevk eden ayetlerle zikrediliyor. Ve Allahu Teala diyor ki: Ayeti kerimede onlar yeryüzünü gelip dolaşmadı, gezip dolaşmadılar mı? Eğer yeryüzünü gelip dolaştılar da İşiten kulaklara, gören gözlere, akleden kalpleri olurdu diyor. Şimdi bu bir ayet. Ama Kainat Kitabı'nın ayetlerinden bahsediyor. Bu buna algılayan, bize lütfedilen azaları ele alıyor. Yeryüzünü gidip dolaşmadılar mı? Eğer yeryüzünü gidip dolaşsalardı, gören gözleri olurdu diyor. Bakan gözleri demiyor. işiten kulakları olurdu diyor. Sadece sesi işiten değil, algılayan, kulak veren. Ondan sonra akleden kalpleri olurdu diyor. Ve ayetin devamında da ki aslında kör olan kafa üzerindeki taşıdıkları gözler değil, kalpleridir kör olan diyor. Bu ayeti ele aldığınızda demek ki biz her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sükut etsin diyor. Sadece metniyle birkaç kelimelik bir cümleyle okunup geçilecek bir şey değil. Ahirete inanıyorsa, bir hesaba karşılığına inanıyorsa, o zaman bununla yakaladığımız bir değer vardır ki, yakin dediğimiz iman, imanın en üst mertebelerinden bir mertebedir. Yakin ne anlama geliyor? şüphesinin şüphesinin şüphenin tereddüdün olmadığı bir bilgi iman bu yani zerre kadar bir şüphe ve tereddüt yok çünkü az önce dedik iman katiyetle şüphe tereddüde bina edilmez küfür ancak ona bina ediliyor yakin iman budur bu yakin iman bizim fıtri boyuttaki meselelerde elde edebileceğimiz şeydir ama bu toplumda yakin imanı nasıl elde edildiği düşünülüyor Mesela diyor, İbrahim'in yakinen iman edenlerden olması için biz ona melekutumuzun ihtişamını, hükümranlığımızın ihtişamını gösteriyoruz diyor. Hani İbrahim yıldızları görüyor, ayı görüyor, güneşi görüyor, devam ediyor ya, İbrahim yakinen iman edenlerden olması için diyor. Yakini bazıları tasavvuftaki eylemlerle elde edildiğini düşünüyor, değil. Çok ibadet ederek elde edildiği düşünüyor. Nafile ibadet. Hayır. Ma maalesef ki onlara dönük diyorum. Yakin kainat ayetlerini tefekkürle yani bakıp görmekle işitip kulak vermekle ve akletmekle ki akletmenin makarı da kalp olarak gösteriliyor. Bununla elde edilmesi mümkündür. Ee, düşünün Devamlı dağlardan, taşlardan nasıl yaratıldığını, nasıl kazık gibi çakıldığını, yeryüzünü nasıl dündüz kılındığını, içindeki her şeyden haber verirken, fıtrat derslerinde de, iman derslerinde de verdiğimiz bir örnekte, Bedevi'nin birisi geliyor. Allah Resulü'ne hitap ediyor Müslüm'deki hadis şerif'ten Diyor ki Allah Resulü'ne Muhammed, ki inanmıyor onun nübüvvetine, çünkü Allah Resulüne inanmak da imanın şartlarındandır. Yeri göğü hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı diyor. Ama adam yeri göğü hiç yoktan yaratan bir yaratıcının varlığına inanmıyor. Sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine inanmıyor. E, o ortamda da zaten öyle bir soruya dönük yalan mümkün değildir. Yeri göğü hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı diyor. Evet diyor. Gördüğünüz gibi kainat kitabını algılayan, bunun bir yaratıcısı hiç yoktan yaratan olduğunu bilen birisi, Allah Resulü'nün nübüvvetini bile bu hücretle, bu delille anlıyor ve kabul ediyor. Devamında da hiç dağ, dağları, yani yerleri ve gökleri hiç yoktan yaratan seni nebi olarak yollayan mı sana beş vakit namazı emretti diyor. Gördüğünüz gibi fıtri iman oturtulmadan, yani kainat kitabındaki ayetler algılanmadan, Ta iman basine döndüğümüzde herhalde o dersleri dinleyenler hatırlayacaktır. Sahabenin takriben 12-13 tane sahabe naklediyor. Biz diyor Kur'an'ı öğrenmeden evvel imanı öğrendik diyor. Sonra Kur'an'ı öğrendik imanımız arttı diyor. Biz imanı önce öğrendik sonra Kur'an'ı diyor. Ama öyle bir zaman gelir ki diyor, MS'den e, e, nakledilen hadis şerifte insanlar imandan evvel Kur'anı öğrenirler diyor. Bu topluma baktığınız zaman Kur'anı ezber bilenler, ezber bilenler ve onu yaşayanlara bu sözü anlatsınız. İşte burada bizim şu ana kadar anlayamadığımız, algılayamadığımız nasıl Kur'an okumadan iman edilir, Kur'an öğrenmeden iman edilir? Ve sahabeye baktığınız zaman da bir araya geldiklerinde, birisine rastladıklarında devamlı kullandıkları bir ifade var. Gel şurada biraz iman edelim. Şimdi biz bu sözü buna algılamamış bir toplumda gel şöyle biraz iman edelim desek duyacağımız cevap nedir? Biz inkar mı diyoruz ki buna davet ediyorsun denilir. Hatta Allah sana hidayet versin dedin de bunu hakaret kabul edemez. Ben sapık mıyım da böyle dediniz diyor. Ama Allah Resulü bir hapşırana bile cevapta bunun denilmesini istiyor. O zaman bizim imanı cidden fıtri boyutta anlamamız gerekir ki esas ikinci misak dediğimiz boyutta imanı yakalayabilelim. Hatta devamlı fıtri boyutun dolu dolu bilinen bir ortamında bile Mekkelilere tevhidi e, Tasie etmek, düzeltmek, şirkten sakındırmak için geldiğinde Allah Resulü Mekkelere ilk hatırlattığı nedir? De sorduğu soru. Bunlara yeri gökyemin yarattığını sorsam, kendilerini kimi yarattığını sorsam, ne derler? Neden bunu hatırlatıyor önce? Hatta bütün bunu bir yani yaratanın o olmasına rağmen, razlakın olmasına rağmen yani nasıl sapıtırlıyorsunuz diyor. Nasıl ona ortak koşuyorsunuz? Çünkü ona ortak koşma ta fıtri boyuttaki imanı yakalayamamaktan kaynaklanır. Binaenale biraz da kasten Böyle bir mukaddime ile meseleye girmeyi düşündüm. Çünkü arkadaşların birisine sorduğumda, ''Nasıl bir ders seyri takip edelim bu sene?'' dedim. Ben bir şey söyledim, arkadaşlar bunu anladılar dedi. Hatta kardeşlerden birisi de demiş ki, ''Sakın sorma bu sayıda.'' Çünkü ''Ne yapalım?'' diye bize soruyor, yine bildiğini okuyor. <gülüyor> Tehbetinde bir cevap olmuş. Ama bu seneyi biraz dolu dolu geçirmek için sizin bir tercihiniz olması gerekiyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? her şeye sudan hayat verdik diye söylediniz. Bu yani çok güzel oturdu. Fakat bu ayeti hep şöyle tercübelerini işittirdik şimdiye kadar. Her şeyi sudan yarattı. Yani bu aynı şeydedir, arasındaki şimdi, yani. Aslında ve cealne şeyin, münelvâ-i hayya. Biz her şeye su ile hayat verdik. Her Şimdi burada, yani. şimdi burada e, baktığınız zaman insanın bile neredeyse, yani dörtte üçü su. En büyük tehlike, en ufak rahatsızlıkta bile, diyelim ki insandan bir ishal, denle rahatsızlık olsa en çok korkulan su kaybıdır. Hele küçük çocuk Bakıyorsunuz şimdi ağaçların bile her şeyin suyla hayat bulduğunu görüyorsunuz. Yine biz semadan suyu indiriyoruz. Vahya bir arda bağdan ot ya. Onunla yer gün hayat verdi diyor. Yani her tarafın kıtlıktan diyelim yağmursuzluktan kuruduğunu görün. Güzel bir yağmur yasın, bir gün güneş atsın, bir iki gün sonra hemen yeryüzünü yeşerdiğini görürsünüz. He, i̇ster istemez su her şeyin hayat unsurudur. Şimdi bunu anlarken zannedersem su mevzunda bir sohbet oldu değil mi? Bizimle. Orayı hatırlarsanız su maalesef kadri bilinmeyen bir nimet. Şimdi insanlar bir kıtlık oluyor, yağmur istiyor, İsterken de biçimli biçimli değil. Yağmuru yağ yağdırmaz felakettir. Yağmuru yağdır o da felakete döner. Bakıyorsunuz Allah Resulü bir yağmur duasının akabinde bulut belirince Allah'ım diyor onu hayrını istiyor şerrini değil. Yani üzerimize değil etrafımıza diyor bir zaman hatırlarsanız Tayyip ilk belediye reisi olduğunda İstanbul'da yağmur dağasına çıkılmıştı. O zaman ne dedi CHP'liler? İşimiz Allah'a kaldı. dedi. Keşke işimizi Allah'a bırakmasını becersek biz. Kıtlık oluyor. Hiç kimse elleri kaldırıp isteyecek yere dönmüyor. O zaman Nure, Nurettin Sözen yağmur bombası diye bir şeyler patlattılardı. Ne olacaksa? Onun için suya önemli mesela Allah Resulü abdest mevzunu anlatırken bir nehrin başında da abdest alsanız israf etmeyin Yani bir nehrin yanında suyun israfı düşünülür mü? Düşünülmez. Şimdi burada baktığımız zaman su hakkında o kadar ayet var ki o ders hatırlarsanız eğer yani bir su deyip geçmedik. Ee, belki şunu da Araplar bu mevzuda biraz uyandılar. Geleceğin en dehşetli harbi su kaynaklıdır ve Orta Doğu'da herkes siyasetini petroldan sonra su üzerine bina edecektir. Onun için bir gün kalkıp bakmışsınız ki diyor iştiğiniz suyu biz yerin dibine geçirmişiz. Onu size kim geri verecek diyor. Baktığınız zaman geçen gün Davutoğlu'nun da bu önümüzdeki yılların projesi diye gündeme getirdiğinde sudan az kullanarak ne kadar çok istifade edebiliriz sistemini. Ama öyle bir iman oturmalı ki bunu çoğu geçmiştekiler daha çok şey yapar. Defaatle de mesela Suudi Arabistan'dayken bunu gördük. Yağmur duasına çıkıp yağmursuz dönülen bir duaya zor rastlarsın. Ama bu bir iman meselesidir. İstektir. Evet. Evet. Evet. Dersin programını yapabiliriz şimdi. Ne yapalım anne? İstersen. Ha? İstersen. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben bir teklif sunuyorum. Arkadaşlar bu mevzuyu anladı diyorlar. Subhanak ve ilahe illa ve Geçen seneden daha gayretliydin değil, değil mi şimdi? Allah razı